Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mey sunan Erol çok Merhaba sevgili dinleyiciler, Açık Radyo dinleyici destek özel yayınındayız, öyle bir haftadayız. Bu program biraz Azize ile birlikte onun için serbest programı olacak, sohbet edeceğiz. Hoş geldin Azize. Hoş bulduk Erol. Merhaba. Merhaba. Ee, sevgili dinleyiciler önce ben e, bu dinleyici destek haftası ve Açık Radyo'ya destek olmanın neden bu kadar önemli olduğu üzerine birkaç e, söz söylemek, biraz kelam etmek istiyorum. Ben önce Açık Radyo'nun dinleyicisiydim uzunca bir süre. Sonra destekçisi oldum. Sonra da programcısı oldum. Böyle güzel bir bağ oluştu. Ee, açık Radyo'yu dinlerken de gıda toplulukları, kooperatifler üzerine yapılan programlardan çok etkilenmiştim. Arkadaşlarımla Antalya'da gıda topluluğu paylaşma fikrini e, paylaşmıştım gıda topluluğu oluşturma. Ve Antalya'daki gıda topluluklarının oluşmasında Açık Radyo'nun e, önemli bir payı oldu. Onu buradan paylaşayım. Aslında ilk yayına başladığımda e, bunu paylaşmıştım ekoloji politik programıma başladığımda. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Ee, onun için de aslında biraz e, toplum destekli e, tarım ve toplum destekli radyo benzetmesi yapmıştım ve e, sevgili Ömer Madra'yla e, Doğu Batı dergisinin hmm. ekolojik kriz sayısının editörlüğünü yaparken bir yaptığım hatta onunla yaptığım bir röportajda da açık radyoyu sosyal ekolojik bir radyo olarak tanımlar mısın? Hani böyle bütünlüklü bir Radyo işte birçok e, sosyal programlar var, ekoloji programları var, sanat, müzik falan aslında tam bir entelektüel radyosu olarak açık radyo e, insanlardaki hiyerarşik e, örgütlenmelerin falan üzerine giden, bunu deşifre etmeye çalışan ve e, belki de hani doğrudan demokrasiyi e, savunan bir radyo olarak benim e, gözümde belirmişti. Ömer Madra o zaman şey demişti yani e, o zaman sen program yap kendin anlat sosyal ekolojiyi ben de programa öyle başlamıştım sonra işte Azize ile e, devam ettik e, sen ne dersin Azize nasıl e, açıkladığı dinleyicisi şimdi yarı programımız olarak e, senin biraz düşüncelerini alalım mı? Evet Sen böyle konuşunca çok da iyi hissettim çok mutlu hissettim ve farklı bir duygu içerisine girdim çünkü sanırım ben de bu şekilde yorumlayabilirim diye düşünüyorum. Ve eğer bu içinden de girecek olursak sanırım bütünlükçü olmak, tamamlayıcı olmak senin bu anlattıklarınla o kadar özdeşleşti ki hani dinleyicisisin, destekçisisin, programcısısın, yapımcısısın yani her şeyinde varsın ve bu o kadar bütünlükçü geldi ki bana. Sanırım ben de öyle hissediyordum ve açık radyo ile ilk tanışık açıklığımda böyle başlamıştım çok açık söyleyeceğim bir konuda herhangi bir konuda hani bu Google arama vardır ya ben evet. Google arama yerine açık radyo podcast arama yapıyordum nerede kendini tamamlayabilirim diye Çünkü şunu çok net görebiliyordum yani açık radyo Kendimce, kendimi tamamlamak istediğim her konuda orada duruyordu, orada vardı. Yani herhangi bir şeyde bilgilenmek istediğimde açık radyo araması yapıyordum ve buluyordum. Şimdi e, onun bir parçası olmak e, senin de e, bahsettiğin gibi o bütünlükçi olmanın büyük bir bu işte açık radyonun bize sunmuş olduğu yani hem kuruluşu hem programları sadece bir haber değil sadece müzik değil sadece bir dinleti değil hani bir bir amaç için orada var olduğunu bilmek ve kendimizi orada tamamlamak yani ben kendi adıma konuşuyorum en azından kendimi orada tamamlamak çok güzel bir duygu ve çok yararlı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Ya aslında çok güzel bir şeye değindin. Ben benim için de Açık Radyası'da ilk dinlemeye başladığından bugüne kadar ve hala bir arkadaş gibi işte yemek yaparken e, ne bileyim işte e, bulaşık yıkarken işte kahvaltı yaparken falan Açık Radyo ya da yemek yerken falan hep açık ve işte programların sürekli değişen e, tarzda olması işte sanat programı, müzik programı, ekoloji programı, haber programları yani o kadar çok çeşitli programlar var ki hani cinsiyet politikalar hakkında etnik problemler, işçinin problemi falan. Bu işte zaten hani bende sosyal ekolojik radyo şeyini bu, bu oluşturdu. Yani çok çeşitli programlar ve hepsi aslında birbirini destekliyor. Ve hani tam bir dayanışma radyosu yani... Radyonun e, bağımsızlığını e, koruyabilmesi hatta bunu daha da geliştirebilmesi için de dinleyici desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben onun için arkadaş çevreme, içinde bulunduğum ekoloji gruplarına falan mesela bunu paylaşıyorum. Oradan destekçi de bulmaya çalışıyorum ve çok güzel dönüşler alıyorum. Onu mesela Antalya Ekoloji Ağında Gıda Topluluklarında falan yine paylaştım ve e, arkadaşlarımdan güzel dönüşler oldu. Onun için hatta şimdi buradan hazır araya girmişken haftasındayken sevgili dinleyiciler Açık Radyo'ya destek olmak çok kolay. Açıkradio.com.tr adresinden destek olun butonunu tıklayarak destekçi olabilirsiniz. Oradan seçeceğiniz bir programa, yarım saatlik bir programa 200 lira ya da işte... Bir saatlik programa 350 lira havale yaparak kredi kartıyla bir şekilde sizi yönlendiriyor zaten site. Eğer problem yaşadıysanız 0212 341 41 41 numaralı telefonu da arayarak yine orada çalışan iki tane arkadaşımızdan destek alabilirsiniz. Çalışan arkadaşlarımız derken gerçekten dinleyici destek haftasında inanılmaz bir özveriyle ve yoğunlukla çalışıyorlar arkadaşlarımız. Hem radyoda, teknik masada, işte telefonlara bakan arkadaşlarımız ve sürekli dinleyici destek programını yürüten özellikle Ömer Madra ve Eraslan sağlam müthiş performanslar sevgiliyorlar. Ve programcılarımız çok güzel desteklerde bulunuyorlar. Kendi dileklerini anlatıyorlar. Bizim de şu an yapmaya çalıştığımız gibi. Onun için bu Dimeyici Destek Haftası'nda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum ben. Azize biraz şeyle devam edelim mi istersen? Mesela topluluklar arası ekonomik dayanışma, bir gıda toplulukları, kooperatifler, meclisler, komünler işte ya da e, hani Müştereğimiz olan birçok e, kolektifin ekonomik dayanışması e, çok önemli bence değil mi? Hani e, insanların e, belki de hani kapitalizmin sunmaya çalıştığı ekonomik ağın dışına şimdiden çıkmaya başlamak, bunu Ütopya'ya ertelemeden e, şimdiden hayata geçirmeye çalışmak anlamında çok önemli diye düşünüyorum ben. İşte takas yenilikleri, şunlar bunlar birçok alternatifler üreterek şimdiden hayata geçirmek, <gülüyor> Bukçinin de biraz düsturudur bir olur ya hani e, devrimi beklemeyin şimdiden yapacağınızı yapın bir an önce hayata geçirin az da olsa küçük de olsa hatta buradan sen belki şeyle devam edebilirsin hani küçük toplulukların aslında 3 kişi 5 kişi bir araya gelip bir şeyler yaparak oluşturduğu topluluğun bile çok kıymetli olduğunu söyler ya Bukçin buradan zaten e, sıçramalar olacak buradan işte e, değişimler başlayacak diye. Evet ben açıkçası şimdi bu senin söylediğinle birlikte yine Açık Radyo'dan aslında başlayıp sonra Bukçin'le devam etmek istiyorum. Çünkü Açık Radyo aslında tam olarak tam Bukçin'i de eğer ortaya koyacak olursak Bukçin'in istediği bir yerden başlamış oluyor. Çünkü kurumsallaşma. Ya da dayanışma için herhangi bir şey beklemek zorunda değiliz. Ve bu anlamda açık radyoya baktığımız zaman bize sadece bilgi vermiyor. Bize sunmuş olduğu dayanışmayla aynı zamanda umut veriyor. Ve bu Ütopya'nın da ne kadar aslında yakın olduğunu da gösteriyor bizlere. Ve bu senin de bahsettiğin gibi mesela Affinity grup olarak tanımladığı yani ilişki grupları daha çok arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileri üzerine kurulan grupların kendi içerisinde kurumsallaşarak bir şekilde kendilerini var edebilme, bir tüzük oluşturma, ondan sonra diğerlerine açılabilmeyle var olan bir ilk örgütlenme biçimi de budur zaten. Ve burada farklı grupların kendine özgü yani yine açık Radyoda gördüğümüz işte ekoloji görüyoruz toplum görüyoruz siyaset görüyoruz felsefe görüyoruz etik görüyoruz estetik görüyoruz şimdi bütün bu grupların bir arada Evet bir arada olabilmesi bir bir çatı aynı zamanda bir bir Çatı oluşturabilmek, herkesi ve farklılıkları, renklilikleri, e, ezilenleri ya da sesini çıkartmak isteyenleri ya da var olduğunu göstermeye çalışanların oluşturmuş oldukları bir gruptur bu ilişki grupları. Ve e, bu anlamda e, Açık Radyo aslında bunların hepsini, e, bütün bu ilişki gruplarını bir araya getirebilen, desteğiyle Ömer Matra'nın yine çok güzel bir yazısında çok güzel bir birçok var. Yani yüzde birlik şirketler medyasının yerine yüzde doksan dokuz yerine şirketler medyasına teslim olmaktansa kendi özelliğini onlara teslim etmektense tamamıyla kamusal dinleyicilerin desteğiyle devam edebilmek, kendi özelliğini koruyabilmek yani yüzde %99'un sesi olabilmek, %99'a umut olabilmek aynı zamanda ee, bu anlamda ben açık radyoyu ilişki gruplarının bir arada toplanabildiği bir çatı grubu olarak görüyorum aynı zamanda. Çatı grubu ve dostu gibi yani biz mesela işte Antalya'da herhangi bir e, ekoloji alanında bir şey olduğu zaman işte e, ya da bir e, Kadın atla ilgili bir, bir eğlenceli bir şey olg zaman ben işte açıkladığımız sanki muhabiri gibi hemen derlediğim haberi gönderiyorum ve e, özdeşle e, Ömer Bey birlikte hemen onu okuyorlar ve e, haberdar ediyorlar yani bu biz, bizim için sanki hani aileden biri gibi e, onun için hani o kadar o kadar gönül rahatlığıyla gönderiyorsun ki yani bu zaten yayınlarlar hani bunu hiç e, önemli gördükleri sürece eğer çok da program sıkışıklığı yoksa dünya gündem aşırı yoğun değilse mutlaka yayınlanır. Gönül rahatlığıyla gönderiyoruz. Evet. Bu gerçekten en hani, çok önemli işte burada Antalya Ekoloji Hamda falan arkadaşlar. Ya Erol sen hemen açıkla diye göndersin yayınlanır değil mi falan. Bu bu rahatlıktayız yani. Bu bu çok güzel bir şey bence. Hani e, o anlamda tam bir işte dayanışma, e, dostluk e, hepsi bir arada gidiyor diye düşünüyorum ben ve e, desteklenmesi lazım başka başka bir şey gelmiyor aklıma yani e, o onun için e, şey de aslında e, vurgulamak lazım programcıların gönüllü olması tamamına yakın gönüllü olması tabii ki e, tam süreli çalışan arkadaşlarımızın illaki oradan ücret alması gerekiyor onları dışında tutarsak onları elbette hani e, desteklemek gerekiyor programcıların tamamının gönüllü olması programların aynı zamanda çok dinamik, canlı e, olmasını da sağlıyor. Ben işte e, 10-15 yıldır program yapanları dinliyorum. Hala mesela e, ilk başladığı gibi ya da 7-8 yıl önceki heyecanıyla program yapıyorlar. Gönüllü olmanın böyle bir şeyi var sanırım. Hani Hoş bir tarafı var. Yani e, eğer bir e, ne bileyim bir sermaye grubunun Radyo solsan işte ücretle bunu işte ücretle ekoloji programı yaptırsalar bana ben bu şeyde bu dinamizmimde bu coşkuyla bu programı yapamam herhalde diye düşünüyorum yani. 15 dakikaydı süremiz çünkü sanırım kalan sürede anonslara devam edecekler ekip. Çok az süre kaldı bitirmek üzereyiz. Sen bir şey söylemek ister misin kapatırken? Evet, tüm gruplarından bağımsız, özgür, kuruluşu bakımından, işleyişi bakımından, yayınları açısından demokratik temel hakları savunan ve çok kültürlülüğü ele alan müzik programlarıyla, haber programlarıyla, eğitimsel programlarıyla Bizi kucakladığı için ve e, her bir arayışımızda, her bir kendimizi sessiz hissedişimizde bize ses olduğu için e, ve her zaman bizi kucakladığı için Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman Açık Radyo e, destekleyicisi olmaya da e, devam edeceğim ve e, Özerk yapısından kaynaklı da Açık Radyo'yu e, desteklemek için bütün dinleyicilerimizi çağırıyorum. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok sağ ol. Ee, sevgili dinleyiciler, e, ben bir daha anons edeyim. E, belki e, programın başını kaçırmış olabilirsiniz. Açık Radyo'ya destek olmak çok kolay. E, Açıkradio.com.tr'dan destek olun butonunu tıklayarak e, oradan e, butonun sizi yönlendirmesiyle çok rahat e, kredi kartıyla ya da havale yaparak destekçi olabilirsiniz. Ee, yarım saatlik programa destek 200 lira ee, bir saatlik programa destek e, 350 lira bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz ee, eğer bunları yapamıyorsanız e, destek almak için de 12 341 41 numaralı telefondan destek alabilirsiniz diyoruz ben de e, iyi ki Açık Radyo var, iyi ki kuruldu ve iyi ki biz içindeyiz, e, bir parçasıyız diye düşünüyorum. Emeği geçen kuruluşundan bu zamana bütün programlarda teknik ekipte yer alarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım Açık Radyo'nun ömrü daim olur. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.